Biz onlara, dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istediklere her şeyi toplayıp, karşılarına koysaydık, onlar, ihtimali yok, yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse, o başka. Fakat, onların çoğu bunu bilmezler. Böylece biz, her peygambere, insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine, Aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak. Bir de bu telkini ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar." de ki Allah size o kitabı içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın. Rabbinin sözü. Doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir. Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar. Muhakkak ki Rabbin, kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir.